Konuşma maratonunun evet. e, uzun bir, e, bu böyle upuzun konuşmalı bir konuk <gülüyor> tabi ilk konuk ilk olarak. Konuk olduğu için biraz suyunu çıkardık. Biraz suyunu çıkardık arkadaşlar ilk konuk olduğu için. Biz bir de seviyoruz Murat'ı da. Tabii e, Muhabbeti de keyifli e, olduğu için oturduk konuştuk aslında ve... E, Evet. Ama her muhabbetin bir sonu var deyip. Evet. Son bölüm bitti. Daha da konuşurduk da. <gülüyor> Gecenin tabii şarjımız bitti. Falan. Evet, <gülüyor> şarjım bitti falan. Evet, Neyse. E, son güzel bölüm. ama keyfiydi. Evet. Son bölümde burada da bitirdik. Murat'a da aslında beraber teşekkür etmek lazım. Gecenin bir yarısına kadar çekti bizi. Evet. Neyse. Artık e, bir dahaki konumuz kim olur? Bilmiyoruz. Bundan sonra konuk alabilir miyiz? Bundan sonra <gülüyor> konuklar. Ben bu kadar konuşmam ya deyip. Hakikaten. <gülüyor> kimse gelmeyebilir. Kimse gelmeyebilir. Bakın bundan sonraki sürpriz konumuzu artık e, inşallah güzel güzel konuklar alaraktan bazı böyle özel şeyler yapmaya devam ederiz. Sizler amin, için. Amin amin. Hadi bakalım devam Hadi o zaman. Bizi sevin bizi dinleyin. Bizi seveyim. Bu. Okulus Rift'te falan ne diyorsun? Ne? Oculus Rift işte Virtual Reality. İşte Sony'de girdi şimdi neydi? Morpheus mu? Morpheus. Bilmem hmm. ne. Sonra gitti Facebook i̇şte, aldı bir şey çıkırdı. Ee, yani Facebook, Facebook, Oculus Rift enteresan yerlere gidebilir ama oyun dışında. Yani oyunda artık Facebook'a geçtikten sonra oyun kısmında çok kullanılacağını zannetmiyorum ben. E, böyle ama yani şey Sony'nin yaptı. Yeni Kinect, yeni Move olur. Herkes bir dalgaya gelir, bir ha. alır. Tamamen sonra hiçbir halta yaramadığı anlaşılır. Öncelikle dolarlarla kalınır. Ama mesela Facebook yani heriflerin hakikaten vizyon da geniş. Yani e, eğitimden hmm. falan bir dünya yerde kullanmaya düşüyor. Hakikaten düşse onu takıp gerçek bir sınıfta hocanın anlattığı falan hani tabii, Ha doğru. Yani internet bağlantılarında tabii, tabii. E, şey olduğunu yani tamamen kapalı bir ortamda. Harbiden sınıfın içindeymiş gibi bir eğitim verilebilirse Turizmde kullanım alanı olabilir bence yani çok ya, acayip şeylere gidebilir ama oyuna gideceğini zannetmiyorum artık. Oyuna mesela. da işte yani adamlar para verecek. Sony Home yapmaya çalıştı ya, ya. Facebook bu cihazla onu gerçekle <gülüyor> yapabilir, yapabilir yani sanal bir ortamda. İşte Ama şey. tabii orada da şey var yani. Gidip de insanlar para verip alır mı onu? Yani ben onun hani eğitime ya da işte turizme katkısının çok büyük olacağını zannetmiyorum. Her yani ne kadar Facebook aldıysa da. Çünkü hatırlarsan işte... E <gülüyor> Browserlarda üçte hani evet, render evet, etmeye evet, başladığı evet. zaman da aynı muhabbet oluyor yani ha. yok işte sadece geziyormuş gibi, geziyormuş gibi, gibi, gibi, gibi işte an... müzellere gidebileceksiniz işte bilgisayarınızda falan filan muhabbeti Asrın yalanı yani evet. ama yani mesela şey de enteresan olabilir yani mesela film endüstrisinde düşün bu işte dvdler çıktığı zaman o zamanki görüntü teknolojisine göre çok yer vardı ya hmm. erifler bazı sahneleri iki, iki kamerayla çekiyor işte kamera simgesi evet. çıkıyordu Oo. Zırt ona geçiyordu evet. Sadece porno da <gülüyor> <Kullandılar> <gülüyor> Sadece da porno ama. kullanıldı Şimdi şey, burada şöyle bir tek çekim tekniği düşün i̇şte İki tane filmde iki kişi e, diyalogdalar Sen de sanki onların ortasında duruyormuş <gülüyor> istediğine bakabildiğini düşün mesela yani Enteresan bir derayim oldu Yani şey olabilir Okul Rift, yani koş firmasının veya lift mi nedir firmanın o koş lift. Okul lift. onların tabii şey ne yaradı? Yani liftten istedikleri her boku şu anda rahatlıkla yapabilecekler. Çünkü Abi, kaynak var. Adnan i̇şte ya şey ne if? Yani sat çıktı abi öyle zaten artık. O ife exit yaptı. Harcıyor mu? O ife exit yaptı ya, Başında mı? kaldı. Yani, Başından. Altta da belli bir miktar. Şey dedi. Maaşta, şey, ne, şey kalır. Evet yani, ama işte dünya hani, Facebook karışmayacakmış da o hani o yap ne yap? Ya şöyle o, bir şey oldu şimdi. Bu adam gibi bir açıklama yaptı. Bu adamlara sonuçta Facebook karışmayacak. O kadar parayı veriyor, <gülüyor> değil mi? Bu, adamları, bu adamlar bu işi milletin parasına başladılar ya, ee, tabi Facebook'u sattık deyince millet çıldırdı. Siz paramızı geri verin, o zaman biz de ortak olduk, bilmem herkese bu kafayı. Herif de gidip işte redditlemedik de hmm. aslında ödeyeyim aslında ödeyeyim bir sürü şey almış. Şey muhabbeti dönüyor çünkü diyor hani o Palmer Lucky mi ne o? Hani biz bunu, Apple da istedi bunu, işte ne bileyim Microsoft da istedi, büyük firmaların hepsi istedi. Ama biz onlara işte eğer verseydik bunu, bizi tamamen yok edeceklerdi. Kendi yutacaktı bizi, böyle alacaktı bunu, saçma saçma bir şey kullanacaktı belki. Ama işte Facebook öyle demedi. Facebook işte bizi bırak, rahat bırakıyor, bizi edemeyecek. Biz kendimiz bütün olarak kalmaya devam edeceğiz ve kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hani hala bağımsızız. Hani çünkü bağımsızlar yani, bir ediyor. Sonuçta eğer o adamlara, para veren adamları ürün giderse, Bağır, bağırmaların da bir Ya evet ama işte yok şey sen... insana kandırılmış gibi Niye? hissettiler yani ne bileyim. Herhalde etik anlamda kandırmış hissediyor. Çünkü Facebook diyor ki sen hani biz sana bu parayı vermeseydik Kickstarter'da sana güvenip senin bağımsız olduğunu zaten şey bu. Bağımsızlık değil, o ürüne para veriyorsun. İşte, o ürünü de sana adam teslim edecekse sana kimin nereye sattın? Yani orası söyle öyle. Ama, Hayır, ama bir yandan işte da şey, ürün daha ortaya çıkmadan yapmış ürün, evet, olması yani. işte Ün... aslında hani bazı insanları rahatsız etmiş olabilir. Hani ben sen o ürünü yapasın diye e, vermişim parayı sen, sen daha ürün sen ver ürünü vereceğim ama. Ha, ürün Ürünü vermeden daha sen firmayı başlıklı Facebook'a satıyorsun. Facebook'un kontrolünde o ürünü verip vermeyeceğini ha. bilemiyorsun. Vermez, Vermezsin. başka bir, o bir sorun. Ha. Ama yani herifin Facebook'a satması bence senin, senin için çok geçerli bir şey. Yani sen alacaksan parasını verdiğin Ama, ama gibi, düşünsene yani senin dediğin ya gibi. Tabii ki bir şey var yani. O kickstarter'da sonuçta bir aranda bir bağ bir bağ oluşuyor. Yani sen adama "Allah sevdim lan seni." diyorsun. <gülüyor> Paran da yokmuş madem. Al sana 5 lira. Ben senden geldince ben sana destekliyorum. <gülüyor> Mesela bu şeyde işte Daisy'deki <gülüyor> e, çok ona benziyor yani. Çok büyük ayıptı yani. Herif Daisy'yi bok gibi çıkardılar alfa malfa evet, evet. hikayesiyle hı hı. E, 20 milyon 30 milyon dolar para yaptılar. Ondan Aynen. sonra er çıktı. Ben işte Daisy bitince gideceğim. Ha. Lan gidince git. git bitince yani. git yani. Şimdi güzel. niye açıklıyorsun yani. Bitince git lan. Nereye gidiyorsan Bir git. Yani sen 30 milyon dolar cebe koy gideceksin. Ziktir git lan o zaman. <gülüyor> Nereye gidiyorsan git. Yani. Tamam buradaki şeyi anlıyorum yani. Kandımım anlıyorum da Daisy de birisi çıkıp 3 milyar dolar verse mi şerife? Ulan herhalde hmm. olsun al git derdi. <gülüyor> yani sonuçta ya, tabii kim şey buna mi? hayır diyebilir ki? Tabii yani, tabii bir yandan ama şöyle bir şey var. Şimdi sen hani şey gibi düşünürsek. Diyelim ki ben işte bir alet yapacağım. Oculus. Bak kapı kapı dolaşıyorum. Ya Murat abi diyorum bak böyle bir alet yapacağım ama para lazım. Yutup aktı derim ben fazla. 5 lira 10 lira ver. Hani yani. bir ne, ne çıkıyorsa versene. Hani işte sen ona o parayı verince aslında ne oluyor? Sen aslında o işin ortağı oluyorsun bir bakıma yani hani öyle düşünebilirsin yani zihniyet tanımına baktığında ben bu işe ortak oldum. Ben bu işe para verdim. Ne kadar çok para versem o kadar benim ortaklıktaki yerim artıyor işte oyunlarda yok adını bile yazacaklar tamam oynayabiliyorsun. Şimdi bu neifler tabi böyle bir ilişki yok abi. Ya yok da Para yani, veren adam bir öyle düşünüyordur tamam yani okul için. onu da çok hani, düşünmüyor. Öyle ben bunun ortak oldum. Sen Ortaklıktan... gittin yok onun onu isteyenler olmuş ha biz ortak olduk sana. Sen gittin Facebook'a sattın. bize de o zaman bizim payımız ne olacak? falan gibi diyenler oldu yani. Onu yani, da O insanlar. o o Çünkü mantıksız geliyor da yani, yani tabii canım ya yani hiçbir zaman e, şeyde Kickstarter'da işte hisse verme vesaire durumları yani olmuyor. yok ama kafa da yani söylüyor, işte Benim olayım hani ben para vermiş olsaydım benim sıkıntım ki bana mantıklı da geliyor bu. Hani ürünü çıkarttığın evet. yani çıkarttığın bir garanti et bana. Ondan sonra zaten şirket senin. Ya sat, ama şey sat, yaptı. Ya, ne bok yersen ye Şey yaptı ama. E... O ama ilk prototipleri gönderdi zaten. Sen bir verip prototip alabiliyordun. Ya o ilk prototipleri e, aslında evet, evet. SKD olarak, Hayır olarak gönderdi. Hayır şey yapabiliyordun. Sen mesela diyelim ki Elife 500 dolar verdin. Sana tak prototip gönderdi. Hayır ama sen onu niye destekledin? Adam oyun için yapacağım dedi. Sen şimdi oyunla alakasız bir şirketi satıyorsun bunu. İster işte sen bunu tıbbi cihaz olarak kullan. ister işte e, turizm cihazı olarak kullan. ...ben bunun için mi verdim sana parayı? Ha, yani işte. Olayı. Yani. Anladın mı? Yani bir ya işte oyun, insanlar... ürün çıksın, bir oyuna entegre olsun... ...biz de bir bakalım neye para bir verdiğimizi. Bir de insanlar... Ondan sonra sat. Ürününün neyi var biliyor musun? Kickstarter'ı... ...bağımsız yapımcıları desteklemek ha. anlamında görüyorlar. Sen bağımsız olacağım, ben bağımsızım... ...ben bana para verin ki ben bağımsızlığımla bu işi yapabileyim... ...diye yola çıkıyorsun. Sonra diyorsun Facebook'a satıyorsun. Bağımsızlık, bağımsızlık kalmıyor ortada. Millet de ona, ona da kızdı tabii. İşte satılmış... Yani. Hani bu şeye benziyor. Sen şimdi bir oyun destekledin Kickstarter'da diyelim. Adam yaptı oyunu falan filan. Sonra dedi ki e, işte bunu Activision aldı Activision dağıtacak. E ondan sonra biraz, ben ne anladım o işten yani? O zaman tabii Activision Biraz ince çizgiler var orada. Yani tam Elif'e de onun oturduğun da haklısız diye bilirim. Haklı mesela bizim e, Koray'ın da kulaklan çınlatanı burada <gülüyor> bir risk var biliyorsun. Ya o da mesela şey diyor. E, gidiyorsun, alıyorsun, milletten para toparlıyorsun, yapıyorsun oyunu, sonra bana parayla satıyorsun, bana da bedava ver. Lan niye, ne yapar mısın? <gülüyor> <Niye abi? yani. gülüyor> şey ki bu yani. E... Millet zaten oyunu almak için yani para veriyor. Sonra gidip parayla satıyorsun diyor. Yani onun mantığına göre herkesten toparlayacak o bir şeyi. Sonra da bedava. Pre-order yapacak. <gülüyor> bedava verecek herkese. Yani böyle bir şey olmalı diyor yani herkesin o zaman 60 dolar yani. ise o... eğer bir oyunun değeri 60 dolar alsın herkese. Ya zaten bir yandan mesela ben şimdiye kadar sanırım 2000 abi, 60 dolar. herkese de 60 dolar da alsa, senin aldığın 60 dolarla bana bedava niye versin abi adam? Yani o zaman sen ne yapar yani verdin? <gülüyor> şey... yani. Ve sadece sana versin o zaman <gülüyor> yani. yani işte bu arada bu destekleme oluyor da... çok farklı farklı. <gülüyor> Desteklemenin de, tabii şöyle şey bir mantığı var Mesela ben birazcık öyle de yapıyorum. Normalde 60 dolar zamanla bittiği zaman oyunu 60 dolara satacak bir kâr. Ben şimdi 15 dolar veriyorum az zaman. E 15 dolar aslında oyunu almış oluyorum. Çünkü bana hı. oyunu veriyor 15 dolara. O yüzden hani biraz şey gibi böyle inşaata temelden girmek gibi bir şey bu yani. E, tabii canım. Hani temelde gelirse daha ucuz. Sonra ama daha pahalı. Yani çok güvendiğim bir oyun varsa çok güvendiğim bir firma. Gerçi işbiri 60 dolara çıkmıyor onlar. Yani, yani. Sonra genelde gidip 30 dolar arasında. Ama tabii yani, Koray Kora mantığı düşünürse yani. bütün oyunların bedava olması ya yani ben bir de şey e, hani e, daha önce Kahkahas'le e, çektiğim podcast'le bahsettim ama bu Kickstarter her şeyden çok bir e, tanıtım aracı oldu ya artık. Hı -hı. Bir medya e, bir şey medyatik bir olay oluyor çünkü Kickstarter'a çıkıp işte hani para toplayabildiğin zaman bir yandan PR'ını da Evet, bir yandan şey. PR'ını da yapmış oluyorsun. Ama yani sırf bu PR değeri üzerinden ya yani yüzünden cebinde parası olan da Kickstarter'a giriyor. Hı -hı. Geçen onu konuşuyorduk işte Kafka. Kendi veriyor işte. hatta belki parasını. Ha, Bilmiyorum. Işte, Birilerine aldık diyor falan. Bağış <gülüyor> yaptık diyor. Ha, işte, 10 bin e, bağış yollarıya. Bana... Şeyde vardı işte o Breaking Bad'de öyle bir muhabbet vardı işte. O işleri satarak evet. kazandığı paraları işte PayPal hesabından birer dolar geri alıyordu. <gülüyor> Neyse şey muhabbeti var. Bu Agents of Shield dizisi ABC yani Disney'in kendi kanalı. Yani yapım maliyeti de yüksek bir dizi. Ve beklendiği kadar da büyük bir şey, reyting almadı. Ha, aldığı reyting de fena değil. Hani e, hani Ero'dan Mero'dan kat kat iyi. 2-3 katı reyting alıyor ama abi, bekledikleri abi. kadar işte hani 10 milyon kişi izlemiyor. Ve daha işte hani ikinci sezona devam edip etmeyeceği belli değilmiş. En azından o haberi Hı. yaptığımız sırada. Abi heriflerden açıklama geldi. Dediler ki eğer ABC Dizimizi işte ikinci sezonu e, vermezse Kickstarter projesi açmayı düşünüyoruz. Yok artık. <gülüyor> yani nedir bu? Ne şey mi? Ee, Marvel ya adam dizi, yapan, evet, diziyi yapan evet, yer, yapımcılar. Yapımcı. Hani sizden para toplayıp zaten çok zenginiz ama e, sizden para toplayıp Kickstarter'da diziyi devam ettireceğiz dediler. Şaka gibi. Şaka gibi ya. Yani böyle bir mantıkta mı? Ben sen var. söyleyeyim mi? Siz mutlulukları de böyle yapabilirsiniz ha. Aç Kickstarter. O yüzden Multiplar'ın yeni sezonu için bize para verin. Ama <gülüyor> <gülüyor> sonra yeni sezonu için. Türkiye'den, Türkiye'den katılmak çok zor. Ya orası biliyorum ya Türkiye'de İndi go -go şey, var. indigo şeyleri. Indiegogo var. Hayır o şeyi o zaman, yaptı çünkü biliyor musun bunu? Yani. Evet. Bunu en son şeyde yaptılar. Bu Geek and Sundry diye bir tane YouTube kanalı ha, var. Evet. Bu ile işte Will Widom evet. falan filan. Ondan orada Tabletop diye bir program yapıyor. Belki görmüşsündür işte oyun oynuyorlar sürekli evet. tamam mı? Masaüstü işte oynadılar oynadılar oynadılar oynadı, yaptılar ve bunun yeni sezonu için adamlar Indiegogo'da şey açtılar. E, proje açtılar. Dediler ki biz bağımsız yapmak istiyoruz bu işi. Çünkü YouTube'tan para alıp yapıyorlar galiba işleri ortaklıkla. Biz bunu bağımsız yapacağız. Bize para verin ki biz bu 20 bölümlük sezon çekelim. Vallahi millet verdi paraları. Şimdi 20 senedirmiş sezon çekiyorlar. Amerika'da, Amerika'da o işler işliyor. Biz mesela konsol üstünde düşünmüştük ha, mesela yani konsol üstünde böyle bir şey yapılabilir mi vesaire diye. Yani oturuyorsun, hesap kitap yapıyorsun. İşte kickstarter'a vereceğim parayı düşünüyorsun. Hı. İşte %10 hani falan gidiyor. İnsanlardan para alınca ne üzerine bir şeyler ya. katmak gerektiğini düşünüyorsun vesaire vesaire. Yani sonuçta ortaya bayağı işte binlerce kişinin işte 15-20 dolar vermesi gereken bir şey çıkıyor evet. ortaya ki değsin tabii yani tabii. bu iş. Yani yoksa senin amacı 4 aylık bir para kazanmak değil. Değil. Orada. Çok iyi bir şey kazanman lazım ki hem yatırım yapabilirsin hem bir iki sene senin. Evet. Ama ciddi bir para çıkıyor. Kickstarter'da. Ama mesela şimdi Twitch üzerinde Hı -hı. biliyorsun, subscription var, modeli var. Evet. İsteyen 5 dolar para verip Aynen, gördüm ben. sana destek olabiliyor. Yani bu bu aslında artık şu anda daha düzgün bir model ve bundan e, şu anda Türkiye'de çok iyi para kazanıyor. Para kazanan insanlar var. Türkiye'de bu mesela sen her yayında bir yirmi bin kişiye ulaşabilsen, onların işte belli bir kısmı Hı -hı. şey yapsa senin Gönlünden hayatını idame ettireceğin evet. parayı kazanmak mümkün ama şey yani uğraşman lazım ve bizim e, bizim para verme alışkanlığının biraz kırılması lazım yani tabii seni tabii. seven insanların destek için Gönlüler, çıkartıp bir şeyler alması lazım. lazım yavaş yavaş oluşacak kültürler bunlar yani, yani kickstart'a gitmeden bu. burasılar çünkü Kickstarter gerçekten Türk insanına ee, bir tane var mı? 15 doları vereceksin de 6 ay sonra o ürün çıkacak hayır, da hayır, şöyle, ne de yani. şöyle bir, şey, bir tane Türk sitesi var aslında adamlar Türk var, var projemi, mı öyle Ha şey, öyle bir şey yapmışlar ama o, o site de kapandı galiba. Kapanmıştır hali çünkü orada da olmadı. şey yoktu. Pro, yani başarı hikayesi yoktu o evet, sitede. Bir de öyle bir şey olmadı. Yani bir de şeyler çok kondu. Ama yani bir sene iki senede falan, e de başarı e hikayesi çıkmaz çalışıp. yani. 300 lira toplamaya çalışıp beceremeyen projeler görünce, Hı -hı. diyorsun, bu hayır, 200 lira toplayamamış yani. Ben onu toplayacağım, <gülüyor> evet. Evet. O öyle, öyle bir deneme yaptılar, ama olmadı. Çünkü bizde kimse hakikaten para vermiyor. Yani. Aslında... Bizdeki herkesi koray gibiydi. <gülüyor> <ben aslında. gülüyor> ya, ya öyle de değil aslında. Yani şey de yapılıyor, İnsanlar sevdikleri şeye sahip çıkıyorlar ama... Ee, seni rahat ettirecek paraya ulaşacak adama ulaşmak çok kolay değil yani uzun uzun bir süreç yani nefesin varsa ya da ne bileyim işte mesela şu anda bu youtuberlar var bir sürü evet. youtube'dan para kazanan alanlar var ee, bakıyorsun hepsi öğrenci. Yani adamın zaten ev zaten. geçindirme derdi evet, yok, çoluğu de yok, çocuğu yok, kirası yok, anaokul parası yok, Aynen. araba taksi yok. Yok oldu yok yani. <gülüyor> Herifin tek derdi okula gidip gelmek. Evet. Arada da video çekiyor. Evet. İşte haftada bir günde ona harcıyor. Ee, çok güzel bir model. Tamam, çünkü oradan 200 de gelse, 500 Aynen. de gelse koy cebi Allah razı olsun. 1000 de gelse Allah razı olsun. Yani... sen bunu yapsan. Ya yani 1000 lira kazansan kıtan <gülüyor> yetmez. Yani 2000 kazansan yetmez yani evet. şeyine. Olmaz yani. Allah. Çeviremezsin bir e, o yüzden bu yeni modeller aslında e, ev geçindirme derdi olmayan adamlar insanlar için insanlar değil. için çok ideal. 300 500 neyse zaten yani. annesi bakıyor efendim. Yani. <gülüyor> yani, yani adam odan parayı da cebine yeni bir bilgisayar alıyor. Evet. Ne yapıyor. Bu güzel ama işte şeydi Avrupa'da Amerika'da o daha insanları, geçindim. işte şeyi biliyorsunuz P itu. Abi biliyorum. <gülüyor> o onun binler yok sadece. O artık zaten. çok çok ileri uç tabii. Evet. 25 de. milyon ya şaka gibi. Yani o çok ileri uçteki ama çok da insan var YouTube'da. Baya tabii canım. İnanılmaz. Ayda 10.000 <gülüyor> ama yani her bakıyorsun aslında onun izlenme sayısını Türkiye'de de izlettiren hmm. şeyler var, kanallar var ama ama işte diller arasında çok O adamlar bir var. de İngilizce yapıyor. O adam İngilizce yapıyor. Yani belki zaten oturup sen İngilizce yapsan zaten ulaşacağın kişi sayısı çok farklı olacak. Ya sen İngilizce O adamlar Türklerle ulaşır. Sen Türk edecek dersin. Sen İngilizce, İngilizce yapsan adam da zaten İngilizce, İngilizce, İngilizce yapan heriflere kapı dönersin. Tamam doğru. Hay tamam onu biliyorum da adam İngilizce konuşam yani Philip İngilizce konuşması yani herifin bir tane geçen şey yapmışlar. Ee, bir böyle gezerken denk geldim. Ee, Elders React diye bir tane bir <gülüyor> şey var. Ee... Çok seviyorum ben videoları ya. Öyle ayrı bir video işte şeyi var tam Hı -hı. kanalı? Böyle YouTube'daki çeşitli videoları veya başka şeyleri böyle izletiyor Bir yaşlılar grubu, şey, e, grubu var. Onlar bir kere şey Flappy Bird oynatmışlar. He yaşlılar grubu var. Onlar da işte böyle nasıl buluyorsunuz diye izletiyor, oynatıyor, bir şey yapıyor. Bu Pivot Pay'ın videolarını izletiyorlar anlatsın Ve yarısı şey buluyor böyle, bu ne ya, bu görsem sokakta mu ağzına bir tane, anlatsın, bu ne biçim bir şey, böyle eğlence mi olur, İğrenç herif falan böyle bir tepki veriyorlar da, ee, orada şey çok tuhaftı, işte anlatsın, er, kaç kişi sizce bunu izliyor falan bu adam falan diye soruyorlar böyle, ne bileyim herhalde 10 kişi mi, 5 kişi falan diyor. 26 milyon diyor, böyle <gülüyor> kadının gözleri <gülüyor> açılıyor falan, nasıl ya, 26 milyon kişi bu değil mi, ya tanrım, nerelere giriyoruz <gülüyor> moda giriyorlardı, ee, ya orada da ama tabii ki şey var abi yani. Ha biri yani, orada... Gidip yaşlı insanı olsa ettirsen... Ha, biri şey diyor. Yanılamayacaktım. Kadının bir tanesi onu söyleyecektim. Ee, Aa bu İngiliz herhalde falan diyor. İngiliz aksanda bu genç kim falan yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> İngiliz aksanınız var zaten herifin. Sonra PewDiePie ne yapmış biliyor musun? Bunu şey yapmış. E, PewDiePie reacts, elder reacts yapmış değil mi? Ondan <gülüyor> oturmuş onların şeylerini böyle kendi yapmış. <gülüyor> i̇şte İngiliz bu herhalde çocuk falan diyor. Bu böyle elinde bir tane çay almış böyle şeyi anası. Ben İngiliz değilim ki. Semin <gülüyor> işim ben falan yapıyor mesajlar. Yani herifin de aslında hani muhabbeti çok böyle kuvvetli değil. Ama nedir? Özgüvenin yüksek. Kendini yaptı o işleri. Ya, bir şekilde tabii tuttu. Tabii ki şey yani. Erken çıkan yol olur falan yani. filan. Bir yandan da işte e, YouTube'un bir takım şeylerini iyi kullanmış. E, yani YouTube beldö dönemlerde belli ülkeleri önemine çıkarıyormuş. Verif hep öne, öne çıkan ülkelere gitmiş falan filan hmm. ilk başlarda öyle söyledi. İsveç'teyken İsveç'e gidip bir bakmıştı atıyorum Fransa'daki kanalları çünkü herif gitmiş Fransa'ya yerleşmiş orada yapmış böyle bir şeyler anlattılar ama ne kadar doğru bilmiyorum o herif'i gitmiş çok ilginç bir adam ya hakikaten YouTuber olarak güzel hayatını devam ettirme olanlar var Türkiye'de her zamanki gibi hiçbir şeyde olmadığı gibi maalesef bunda da yok çünkü reklam pastası o kadar küçük ki herif sana Evet sen de paylaşıyor ama pasta zaten yok, yok ortada evet. yani. Bak sana şey söyleyeyim ee, şimdi bu Google Adsense. Yo yakınken ya. Google Adsense bilmem ne vesaire Doğru. reklamlarla geçinmek zaten Türkiye'de mümkün, mümkün değil, değil çünkü bir e, sana ödeme yapması için minimum 200 lira işte e, senin şey hesabında birikmiş olması gerekiyor onu 30 gün sonra ödüyor. Eğer YouTube'dan falan da reklam veriyorsan, bu videolar şunlar bunlar, o 200'e ulaşmadan YouTube'dan geleni üstüne koymuyor. Hmm. Tamam mı? Yani bir hesapta 200'ün olacak, YouTube'dan gelen neyse ondan sonra üstüne eklenecek. Yani YouTube'dan geleni de birlikte hesaplayıp 200'e varmanın da izin vermiyor. Hmm. Böyle acayip acayip şeyler var tamam mı? Yani hmm. internette reklamları gösterenlerin %90'ı aslında hiçbir şekilde para almadan gösteriyor. Hmm. Ve acayip durumlar. Ee, ama şu da var... E, Mesela interneti bir mecra olarak kullanma konusunda uyanık olan markalar var şu an Türkiye'de hmm. tamam mı? Ama onlar da ne bileyim e, böyle şey garip bir mantı içerisinde içerisindeler. Onlar mesela ajans hmm. üzerinden sana ulaşmaya ya, çalışıyorlar. Tabii şöyle bir şey yani suyun başında e, çok fazla adam var. <gülüyor> tamam mı? Ya o e, onlardan sular gelip asıl içeriği üreten insanlara erişemiyor yani oradan çok büyük adamlar kalanatörler kesmiş durumda sana öyle şey gibi yani asgari ücret gibi yaşayacağın sürüneceğin ama yaşayacağın miktarı sana veriyorlar <gülüyor> diğer kısımlar hep ceplere gidiyor yani çok komik abi şimdi herhangi bir e, sallıyor bir oyun şirketi değil mi e, çünkü işte review'lardır, şunlar bunlardır, ee, hani YouTube'u en çok kullanan firmalardan, şey, e, sektörlerden bir tanesi o sektörü. Hiçbiri de ya abi biz 5 kişi şöyle hani 2 2000 3000 izlenen 10.000 izlenen 5 10 tane youtuber toplasak da bunlara hani bizim banner'lara harcadığımız bir ayda banner'lara harcadığımız parayı onlara versek bizim oyunumuzu oynatsak diyen adam çıkmadı şu ana kadar. Yani, Türkiye için evet, mi? He Türkiye için. Yani yavaş yavaş yavaş yavaş yapanlar var. Ee, yani biraz yani, orada şey problemi var bizim e, kanallarımızın kullandığı dil problemi var çok küfürlü, hmm. çok argo e, konuşulduğu için biraz mesafeli duruyor şirketler öyle bir sıkıntı var Tabii çünkü adam da işte özgür ben burada ben özgür program yapmak istiyor <gülüyor> e zaten kitleri aslında birazcık onu seviyordu hani ya ama ben şey. hani demi yani, söylediğim şey YouTube içinde değildi. mesela evet, evet. Türkiye'de Senelerde şu işte video patlayacak, video reklam patlayacak, video reklam patlayacak. Ulan nereye, nereye bize? Bize patla <gülüyor> Patlamıyor abi bir ya da patlıyor ama oradan nevalanan insanlar farklı. Sana gelmiyor. Gelmiyor evet. Yani sen içeri üreten insan olarak o videoyu üreten insan olarak sen alamıyorsun orayı. Sana geçmiyor. Herifler baştan özellikle işte bu büyük PR şirketi, Hı -hı. büyük ajanslar. Seninle uğraşmak istemiyor. Bir. Senle uğraşmak zorunda. Çünkü parayı aldığı adama seni gösteriyor. Diyor ki He. ben sana bunu burada reklam yayınlattım falan filan diyor. Bir şekilde ama cukka ediliyor. Mesela şimdi şimdi benim de YouTube'dan hani e, takip ettiğim kanallardan bir tanesi. YouTube başka bir şey ama. He. YouTube için şey. Ya. YouTube'dan yani şun, şuna değineceğim işte. E, yine ilk YouTuber'lardan bu adam yıllardır yapıyor bu, bu işi ve e, hani sağlam destek oluyor artık YouTube'dan ama bu e, Filipe şey, e, DeFranco diye bir çocuk ha, adamın yaptığı şeyde işte haftalık haberleri 5 dakikalık formatta sıkıştırıp eğlence, bir, eğlence bir şekilde sunuyor ama mesela bu adam e, yani e, her videosu için haftada 5 tane video yayınlıyorsa her videosu için ayrı bir sponsor almayı başarıyor tamam mı xbox olsun Hı -hı. işte ah, amazon evet. olsun şu olsun bu olsun Şimdi bir ajans mı gelmiştir bu çocuğa? Senin videoların o, çok izlendi. Ama orası yurt dışı yani ha, işte, Orada orada mekanizmalar işliyor. Türkiye'de işlemiyor. Işte Türkiye ben de resim. onu diyorum. Hani senin bunu yapma. Gayri resmi olarak bile yapsan hani tam ben onaylamıyorum senin küfürlü şey videolarını firma olarak ama ya alttan şu kuponları vereyim ben sana. Sen bir şekilde kendi ürününmüş gibi ya da kendi cebinden veriyormuşum gibi dağıt istiyorsan bir de link verirsin oradan gelen de gelir abi değil mi yani yapılmıyor değil bunlar yurt dışındaki ya. işte mesela war gaming e, bu işin sistematikini bile oturmuş işte Hı -hı. izlenme sayılarına göre Tabii. vesaire para veren bir yer ama Yine yurt dışı ya, yani. Tamam mı? Yani ben aslında Türkiye'deki e, reklam pastasından zaten yurt dışını açılabilirsem işim bitiyor. Ama yurt dışını açmak için İngilizce yapman lazım. Yani, yani, yurt dışını falan da geçtim yani. Türk, Türk, kendi... Türkçe yapıp da Microsoft'tan bir şey alamazsın. <gülüyor> Türkçe yapıp da. Atıyorum, E adam bir şey almasın, oyun için konuşuyorum. Hı hı. Yani, olmaz yani. Abi çok Çünkü heriflerin umurunda <gülüyor> olan bir yer değiliz. E, Ulaşacak adam sadece. Abi Ama global hiç düşünme. Global hiç düşünme abi. Mesela ben geçen hani bir işim düştü de araştırdım. Tamam, böyle şey, ev internet sitesi sahibi insanların toplaştığı işte aronr10.com'dur vesaire hı hı. gibi bir sürü site var Türkiye'de de. Hı hı. Adamlar işte diyor ki orada foruma giriyorsun. Herif diyor ki benim sistem işte günlük trafiği bilmem kaç. Ee, bir aylık ana sayfa e, şu şu şu boyuttaki e, reklam alanının işte şu fiyata satıyorum diyor. Ve verdiği fiyatlar tamam mı? Hani senle de eskiden yapıyorduk bu muhabbeti. Hı -hı. Yani adam işte e, sallıyorum buradan e, günde 10 bin özgün hit alan bir sayfanın işte aylık şeyini e, 150 liraya satıyor. Hı -hı. Tamam mı? Sen kıçını yırtıyorsun e, atıyorum X oyun sitesine reklam vermek için tamam mı? Adam onu e, günlük sayfa giydirmeyi atıyorum 3000 lira istiyor ama dönüp baktığın zaman onu tıklayıp da gelen 10 kişi olmuş. Hı -hı. Ama 150 lira verdi ne? Ya 150 o liraya... yine 10 kişi gelsin abi. Ya iyi de ona, ona kimse <gülüyor> bak. kişi gelsin. İyi de sen şimdi birey, bireysel olarak bu işlerle çalıştığın için... Ee, sen aslında bu kadar ayrıntılı bakabiliyorsun. Ama şimdi sen yani bir büyük firmaysan, tamam mı? Aslında yani bir ajansın oluyor her zaman. Ve o ajansa diyorsun ki benim 5000 lira bütçem var. Bunu nerede kullanalım? O da diyor ki, "Aa, hemen şuraya verelim." diyor mesela. Tak oraya gidiyor. O ajans eğer bilmiyorsa senin o 150 liralık yeri. Veya zaten şöyle bir şey var. Ajansın kendi anlaşmasında adam 1000 liraya kapatabiliyorsa, 4000 liraya cebe atabiliyorsa, 5000 lirayı buraya verelim. Çok iyi burası." deyip Zaten dört binlerce Yani ajansa çalışmayan bir adam için böyle yerler çok avantajlı zaten. Hemen gidip verirsin. Artı zaten şöyle bir şey var. Eğer birazcık da hani işin nasıl diyeyim? Ulan bu sektörü hani sektör içinde çalışıyorum. Sektöre de biraz hakikaten faydası olacak şekilde de biraz hani benim de bir şeyim olsun diye bir kafam var. Böyle bir öyle bir kafada bir insansan. Hani bir reklam vereceksen gidip doğru adım bulup doğru adama reklamı zaten veriyorsun. O adamın da hani katkın oluyor. Binlerce oluyor. Biz mesela Nintendo zamanında çalışırken çalıştı. bölüm sonu canavarı yeni açılıyordu hı hı, yani. ve e, mesela biz şey yapmıştık. Demiştik ki yani bölüm sonu canavarı yeni açılıyor. İşte her tanıyorduk zaten hı hı. falan. Ondan sonra Nintendo olarak onlarla mesela bir şeyler yapalım. Onlar da açık fikirliydi. Hani o zaman hiç çünkü Nintendo'ya biliyorsun <gülüyor> ee, bizde <gülüyor> hiç açık fikirlilik yoktu. Çok Onlar birazcık açık biz. fikirliydi ve Bizim de konsolist olarak ilk görüştüğünüz kişilerden. <gülüyor> evet, biz de mesela konsolistlere destek keşke, vermek istedik o zaman. Keşke çok daha yüksek cirolar yapan bir yer olsaydınız da desteğiniz İşte daha da bir olsaydınız mesela. ama bizimle kısıtlıydınız. Ki. Yani çoğu yerde aslında bunlar siz sonuçta kendiniz bu işi götürüyordunuz. Evet. Çoğu yer ajans üzerinden evet. götürüyor. Ajans üzerindeki, ajanstaki insan, bunu yapan adam da Sadece bu işi bilmediği için, Bilmiyorum. yani Mehmet mi anlatır, Ahmet Bey'i anlatır, bu erif mi bilgili midir, bu herif komik midir, bilmediği için, değerlendiremediği için, herifin tek bir rakam. rakam. Sen kaç aldın, hit aldın, sen, senin pecrübün kaç, sana şu kadar, bana bu kadar. Sen belki orada yüz kişiye çok iyi nüfuz ediyorsun, öbürü on bin kişiye gösteriyor ama işte senin dediğin bir on kişi yani. ilgileniyor. Herif orada beş bin liraya götürürken sen orada öyle anlat, bir edin. sakal at bana evet. <gülüyor> olayına gidiyorsun yani çünkü Türkiye'de işte bu şeyler mekanizmalar oturmamış durumda evet. ee, herkes aç <gülüyor> yani şimdi reklam sektöründen birine gitsen <gülüyor> o da diyecektir çok kötü abi sektör diyecektir <gülüyor> mutlaka çünkü herkes aç tamam mı Türkiye'de evet. ama yani şu da bir gerçek ki oyun sektörü Türkiye'de çok çok daha iyi yerlerde olması gerekirken şu anda bence çok çok da parlak bir yerde değil. Yani, e, çok işte yavaş sen, sen free to play yani. e, piyasasından Hı. sektöründen biliyorsun. Ben e, hem onları tarafı az buçuk biliyorum, triple play tarafını biliyorum. Hı. İşte mobil tarafı bir yandan geliyor ama bir türlü o beklenen evet nüfus çok fazla Tür Türkiye'deki şey Hayır, çok nüfus çok fazla. O yılların şey genç i̇şte, nüfus şöyle, çok işte yani, çok falan filan ekonomi büyüyor ha. falan filan gelikleri. potansiyel dilikleri. yok mu? Evet potansiyel, potansiyel var, var. ama bir türlü hmm. e, bir şeye dönüşemiyor bu potansiyel. Of bu sadece sektör değil. E, yani Türkiye'nin kapitalizmi de aslında çok çarpıcı, gereksiz bir kapitalizmi... mi öğrenememiş Türkiye gibi bir şey söyleyebilirim ben bu noktada. Hı hı. Çünkü ben şunu biliyorum abi. Hani internet dolayı da hani Kore hani dünyanın bir numarası diyebileceğimiz ülke. Yani internet Kore'ye Türkiye'den daha mı önce geldi? Değil aslında. Ama hani orada iki tane uyanık herif ben bundan para kazanırım demiş ve hani... Bir yatırım yapmış. Devlet de uyanmış demiş ki ben bunlara vergi de vururum abi. O da yatmış yatırımı. Hı. Bir anda patladı. Endonezya'da mesela hani e, point blank oyununun işte en popüler olduğu ülkelerden bir tanesi. Hani herifler ada biliyorsun. Tamam mı? Altyapı kurmak için de müsait bir yer değil yani. Heriflerin internet kafeleri böyle şey çatısız. Çok iyi. Tamam mı? Ayaklarını böyle şey denize de koyuyorsun. Bir anda böyle şey <gülüyor> e, Pentium 2 bilgisayarlarla oyun oynayan tipler. Anladın Çok mı? Iyi. Herifler işte bir oyun patlayınca öyle şey ISP'ler böyle ada ada kablo taşımış tamam mı? Hani e, altyapı herkes kurmuş. Para kazancı Çünkü abi e, birdenbire işte günlük işte 10.000 bin olan bir oyun ortaya çıkıyor ve herkes internet kafelere koşuyor. Herkes yeni işte internet bağlantısı alıyor oyun oynamak için. E, servis vermen lazım ki para kazanasın. Yani uyanan buna şey e, dalmış parayı vermiş altyapı kurmuş abi ada ada kabloyla gezmişler herifler şimdi Türkiye'de çok büyük potansiyel var çok büyük potansiyel var denmesinin sebebi aslında çok komik bir şekilde işte yurt dışında oyun hizmeti veriyorsun ya sen sunucuna bakıyorsun abi işte trafik nereden gelmiş bugün diye Türkiye'ye hiç hizmet vermiyor Türkiye aklının ucunda bile yok ama oyuncuların yarısı Türk lan diyorsun zaten, <gülüyor> buraya aslında yatırım yapsak biz buradan iyi, iyi para kurtarırız diyorsun. Geliyorsun buraya, ailesi yok. Sunucuları <gülüyor> nereye barındıracağım? Avrupa'ya barındıracaksın. Ne yapacaksın? Tekrar ben niye geldim ki niye o zaman diyorsun. Tamam Avrupa'ya barındırıyorsun. Ondan sonra hadi Türkçe hizmet verelim diyorsun. Evet. Sunucuların yine Avrupa'da ama serverların Türkçe. Evet. Kullanıcının beklentisi yükseliyor. Sen madem Türkçe hizmet veriyorsun, niye bu kadar yavaş kardeşim ha. bağlantın diyor. Aslında, komedi ya aslında dün oynadığınla bir farkı yok. yok ama Türkçe oldu ya ha işte evet Tabii bu sırada e, aslında serveri dolduran Türklerin yüzde para harcamaya ya önemli oldu da fark edince e, fark zor yoldan yani aslında o da değil yani Türkiye, şey devletinde yani çok mesela, eğlenceli bir devlet olduğunu fark ediyorsun Türkiye'de benim ha. hissettiğim kadarıyla Türkiye'de e, bu yatırımların yapılıp yapılmayacağını araştırmam bile mümkün değil. Çok değil. Yani bilemiyorsun aslında. Tamamen kapalı bir kutu. Tabii. Sadece tek bildiğin şu kadar genç var. Evet. Bu kadar yani. Atıyorsun şeyi. Hı hı. O yüzden de zaten çoğu üretim firma çok temkinli. Büyük ihtimalle temkinli görmüşsündür şeydir. tamam mı? Yani e, <gülüyor> sektörde olduğun için e, yıllardır hani en az 6 yıldır falan söylenen bir laf. İşte gelişen ekonomiler Türk arasında işte Türkiye, Brezilya işte evet. ve Rusya'da işte oyun sektörü patlayacak falan filan. Görüyoruz Rusya'da iyi gidiyor oyun sektörü. Patlıyor. Patlıyor. Eee Brezilya'da da iyi gidiyor. Görüyoruz. Türkiye'de bir değişiklik yok abi. Ve son 5 senedir bu laflar söyleniyor olmasına rağmen hiçbir şekilde bu 5 senin istatistiğini hiçbir yerde bulamıyorsun. Yok kimse Yok. bilgi paylaşmıyor ki. Kimse bilgi paylaşmıyor kimse değil de para yatırmıyor bilgi almaya. Kimse, kimse bilgi edinemiyor. Ha işte tamam onun için para yatırman lazım o işe kimse para yatırmıyor. Yani şu anda Türk Telekom'a gitsen tamam oyun için Türkiye'de harcanan bandwidth ne kadar desen hiç kimse bilmiyor. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bulup da yani bütün altyapıyı sen tekel haline getirmişsin tamam mı? Zaten daha yeni yeni altyapı çalışması yapmasına izin vermişsin süper online'ın vesaire diğer firmaların. Yani şu ana kadar EDSL'li domine etmişsin. Fiber'i domine etmişsin. Ama yok Datan yok verin yok. Abi altyapında o kadar yani boktan saçma sapan şeyler oluyor ki abi yani ara ara görüyoruz işte haberlerde saçma sapan şeyler oluyor işte Türkiye'nin işte yurt dışı internet çıkışlarında hata oluştu. İşte bir gün yurt dışına evet. bağlanamıyorsun. Adamların Ankara ve İstanbul arasında bir data şeyinde, hattında bir problem oluyor. Bütün ülke gidiyor. Ve Saçma sapan durumlar. Evet. Ee, ve bu hizmeti Türkiye'de bu kadar kötü olan bir hizmeti alabilmek için yurt iki katı para vermen lazım. Bir de bunun üzerine e, yaptığın hizmetin her an... ...erişime, engellenme... Tabii. E, yani, ...tehlikesi var. var vergisi Tabii, var tutup, bunun. Tabi, biri tutup da çok uzak bir ihtimalle Biri tutup da... ...ya arkadaş, burada böyle bir oyun varmış. Millet birbirini kesiyormuş. Yani, <gülüyor> Tabii hiç şikayet etsen. Küfür ediyormuş çocuklar gelip buraya. Hakaretler havalarda uçuşuyormuş. Bilmem ne oluyormuş. Bir, bir, bir eğlenin bakalım. Şu da ne oluyormuş. Bitti. Bitti. Regülasyon Bitti. yok zaten devlet tarafında. Hiç. Devlet Ayba seviyesinde regülasyonun yok ama... E, bütün internet kafeler mesela belediyeye bağlı tamam mı? O yüzden Ankara'daki bilmem ne belediyesi bir oyuna, o, oynayın diyebiliyor. Hı -hı. Onun yanındaki belediye hayır oynamayacaksınız diyebiliyor. E i̇şte şey yasakladılar ya, alt evet. desteği. Afyon'da mıydı? Yok deste. alt desteği. Alt deste, deste, ama tamam son yani. ama yani işte bunlardan etkilenerek evet. yasakladılar ya. Yani. İşte o Afyon bir yerde iner. Balıkesir miydi? Afyon muydur? Afyon'daydı galiba. Afyon mu? Şimdi Türkiye'de. Ama o da çok komik yani. Blood Rain falan yasaklamışlar. Hmm. Kim oynuyor bu? Bir gün. gün böyle herhalde bir internet kafeye girdi yani, sonra <gülüyor> <şöyle> çıktı anlaya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Bunu OHA bu ne oyun falan yani, diye yani. salondan gösteri falan görüp kapattırmıştır. Şiddetinden. şey çok ya. komik abi. Yani aslında Türkiye'nin oyun <gülüyor> sektöründeki para. Yani görünen para, yani, yani sektörün içindekilerin hesapladığı, öngörebildiği para aslında az buzlu bir para değil, Hı. tamam mı? Ve sektörün içinde olanlar biliyor ki bu paranın çoğu, tamam mı, e, vergilendirilmemesi için başka yöntemler kullanılarak Hı. cebe giriyor. Hı. İşte Kıbrıs'taki, Kıbrıs'taki firmalar, Bulgaristan'daki firmalar, işte Polonya'daki firmalar, anladın mı? Şimdi sen devlet olarak vergilendirme, vergilendiremiyorsun bunu. Yani olanı vergilendirsen zaten yine cebine iyi bir miktar para girecek. Sen bunu vergilendirmeyi birazcık düşürüp teşvik versen zaten Türkiye'ye girmek isteyen çok hmm. firma yani, var diyecek ya. Evet. Bir şekilde bir şekilde hmm. hani en azından daha az zarar e, şey yani, az riskle e, gireyim de abi, çok, diye, çok, bekleyen o kadar çok firma var ki. Yani maalesef çok çok uzakta. Credit <gülüyor> <'in>, e, açılışına <gülüyor> gitmiştik işte yerli yani. kardeşler geldiğinde işte bakan Tabii, tabii. hangi bakan hatırlamıyorum. Ekonomi bakanı mı ne? Bir, bir bakan geldi. Ya işte bu şiddette müddetli böyle şeyler yapılmasa da şöyle bir şeyler olsa işte bilmem ne yani. Ya tabii ki şiddet tartışılması gereken bir konu da yani bir numaralı şey değil yani tamam mı? Yani bir. Bir önce sektör gelsin de. Bir şey yok yani bir, bir şey... vizyon yok o konuda. Yani olması da çok çok uzak bir ihtimal. Çok çok uzak yani ve bir yandan da olmasın. Yani öyle bir şey var. Abi, Çünkü sen olursa. Batırma ihtimali de var. Ya. Evet. Çünkü yani muhafazakar bir ülke burası. Aynen. Ee, çok büyük engeller, çok büyük şeyler gelebilir yani. Şu anda biraz da aslında başıboş olması belki... <gülüyor> <gülüyor> ya işte evet. belki Belki daha düzen iyi. olmaması <gülüyor> biraz şey oluyor. Ama bir yandan da tabii hiçbir zaman zincirlerini kırıp ileriye taşınamıyor bu nedenle. <gülüyor> Vergiydi bilmem neydi zaten. Saçma saç şeyler. Yani. Millet uzaktan iş yapmaya çalışıyor. Evet abi. Yani. Ve göz gözü göre göre. Hı. Herkes şeyde ya Kıbrıs'ta açıyor ofisi. Ya Dubai'de açıyor ofisi. Buraya ansıra öyle sallıyor. Gerçek bildiğim kadarıyla yeni bir şey çıktı. Artık o Kıbrıs'takiler de Türkiye'ye gelmek zorunda kalacak. Abi 10 senedir diyorlar aynı şeyi. Değil mi? Kıbrıs açmaz gider Dublin'i açar. <gülüyor> yani Kıbrıs açmaz Bulgaristan açar. Ha yani olur onun yolunda. Vergi vermemek için. Bulgaristan yeni Kıbrıs yani. Yani bu özel şirketler nerede vergi vermemek için ülkelerin inanılmaz her türlü sistemi her şeyi kullanıyorlar. Çünkü maksat vergi play'de iki olay neden öyle biliyor musun? Çünkü orada revenue share hı. olayı var. Tamam mı? Revenue share için işin içine girdiğiniz zaman yurt yani Türkiye'nin dışında para gidiyor ya. Hı hı. Şimdi çifte vergilendirme durumu var, olmayan ülkeler var, olan ülkeler var. İşte Şimdi e, revenue share modeliyle girdiğin zaman birlikte işe girdiğin adam Kanada'daki adam diyor ki Lan ben niye tekrar vergi ödeyim ki diyor sen öde hepsini diyor <gülüyor> kardan ver diyor <gülüyor> Öyle olursa bir de ver, şey, gelir vergisini kesip vermem gerekir ha, sana Olur mu lan öyle şey ben Yok neyse abi, o işte, onu istiyorum hakikaten, diyor Hakikaten şu işlerde çalışmış birinin gidip de sonra o gerekli makam neresiyse devlet makamı Oraya girip orada bu işleri organize edebilmesi gerekiyor. Ama, ama şey. yok öyle bir şey. Yok. Ya işte ne o ne var? Ya abicim ulaştırma bakanı çıkıp <gülüyor> Ya ulaştırma bakanı olacak Ulaştırma bakanı çıkıp kılat şey. mulat bunlar şeytan işi, şey işi kafayı yormayın böyle şeylere kullanın geçin dediği bir ülke. E, tamam yani. işte. Onu kırmak Sen, lazım. Ulaştırma, ulaştırma bakanlığına hala bağlı olması. olması Sen nasıl <gülüyor> kırabilirsin? <gülüyor> abi Çok komik değil mi ama ya? Şey. ya? Tabii ki canım. Yani bu anca ne olur? İşte böyle kafa göz yara yara cirolar artar artar artar artar ondan sonra en sonunda der ki Lan burada bir şeyler oluyor. Evet. Abi onu tamam, da yapamıyorsun. Ondan sonra he, fazla. O da ha. çok Niye? Daha demin senin söylediğin şey yani. yüzünden. Çünkü böyle şeylerde, böyle durumlarda hani e, suyun başındakiler yani ayağını koyuyor, dereği evet. şey yapıyor, kısıyor. Yani suyun başındaki bilmiyor işte o dereyi. Hayır, suyun başındaki şunu yapıyor bak. Mesela en basit örnek, mobil ödemelerdeki oyun komisyonları tamam mı? Herifler %40 alıyor. Evet. Tamam mı? Bunun tabii ki ÖTV'si var, tutu var, vergi olarak verdikleri kısım yine büyük olabilir. Ama %40'ın da yarısı değildir anladın mı? Evet. Ki değil. <gülüyor> Adam diyor ki, madem biz burada 3 kişiyiz. Değil mi? Kendi aralarında zaten yıllık toplantıların yaptık. Yani bunu yapıp ortak karar verdikleri de hani evet. biliniyor. Gizli bir şey değil. Adamlar inatla indirmiyor. Çünkü tekerler. Evet. Diyorlar ki ya isteyen ödesin. Bana ne arkadaş? Diyor. Şimdi sen mobil ödeme yerine tamam mı? Zaten Türkiye'de onun öncesinde gelişmiş bir fiziksel dağıtım şey anı yokken Değil mi? Gençlere ulaşmaya çalışıyorsun. Yani sike sike yüzde kırk. Al abi. Gençlere ulaşmaya çalışıyorsun. Bir de o gençlerin e, ebeveynlerinden gizli para harcaması, para harcaması Bir yandan da. Aynen. Yani, öyle bir durum var. Nasıl olacak? O da kontürle gidip. <gülüyor> yani kontürle gibi i̇şte alıyorsun. Kartları uydurdular ki. Yani kredi kart i̇şte E-Pin olayı denen bir şey var. E Türkiye'ye unik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bunu aşmak için üretilmiş bir sistem. Yani E-Pin olayı. E-Pin olayında da şu var. Abi... Onda da herkese ulaşamıyorsun. İnternet kafeye giden adamı ulaşabiliyorsun hmm. ancak. İşte sanal satış istedi de çıktı. Zamanında çıktın. iyi ki bir internet kafeleri açmışlar. Tabii canım. Bir ara Yoksa... işte yüz bin küsür internet kafe var falan filan. Yani bir sene içerisinde böyle şey mantar gibi bir çıktılar ortaya falan. Diyarbakır'da bile kırk tane internet kafe var Zamanında falan dediler. bir internet kafayı yani Onların yarısı battı ama hala çok büyük bir miktar duruyor. Tabii. Ve şu anda e, oyun sektörünü en azından free to play, MMO tarafını işte ayakta tutanlar... Ya hala ipin satışı yapanlar ya da ipin satışından büyüyüp hani bu olayı birazcık daha hani düzenli sistemli şeye e, getirebilmiş adamlar. Hani bu kesinlikle bir aşağılama vesaire değil ama e, da vizyonu dar abi çünkü internet kafecilikten gelmiş insanlar anlatabiliyor hmm. muyum? Yani bu adamların ya. da... Sonuçta para kazanıyor. ona bakıyor abi vizyon dar dediğin o yani vizyon para. <gülüyor> Yani ya adam üstünden bir şey koymuyorsun işte. Ya isim bakıyor işte para kazanıyor, bakıyor, bakıyor giren çıkan tamam, çıkın giren şu kadar. E, yani, bankan şey. mantığıyla bankan mantığıyla, mantığıyla iş yapıp tamam bakkan. mı? Bir şekilde ilk olduğu için ya da şans eseri e, iş ha. modeli tuttuğu için çok zengin olan adamlar. Markete var. çevirmiş ama market çıktı anlamıyor. Yani. Tamam yani. anlamıyor ve Yeni bu parayı getirmiyor. Hani, Oraya sattı. Bildiğin hani şey. <gülüyor> e, markette. Hani köydeki koyunlarımı sattım, geldim İstanbul'a e, modeli bir mantalite var burada. Adam bununla işte ben oyun sektörüne gireceğim diye girmiş. 10 kişi girmiş, 9'u batmış, Türkiye'de oyun sektörü böyle olmaz diyor. Ve oyun sektöründen çekiliyor değil mi? Hı hı. E, var aslında ortada dönen bir para. Sen işletmeyi becerememişsin diye tamam mı? Sektörü boklayıp çıkıyorsun. Bu adamlar da... Yerel üretim olmuyor ya da o Türkiye'ye oyun getirenler beceremiyor diyerekten yabancı oyunlara kıyıyorlar. E Türkiye'de şu anda başarılı bir şekilde hani ciro getirebilen kaç tane MMO kaldı ki? Hani AAA olmayan. Azdır. Değil yani. Değil <gülüyor> Ondan sonra Türkiye'de oyun işi bitiyor. Ya zaten başımıza sardığınız bir free to play diye bir şey. Free to play vallahi yemin ediyorum <gülüyor> yani bütün oyun sistemi sistemesimiz değişti yani. Hayır, Ne güzel yani. oynuyorduk işte veriyorduk parasını alıyorduk. Oynadık. Free-to-play çıktı. Mertlik bozuldu ya. Yani. Ne alakası var oğlum? Herkese sonuçta bir e, zevki var. Sıçarız. <gülüyor> Oyuna para mı verilir oğlum? <gülüyor> Hep bu PC'ciler yüzünden oluyor abi. Yıllardır PC'ciler bedava Korsan oyunu oynuyor oynuyor. En sonunda uydurdular. Yani. En sonunda kadiler. Madem bunlar bedava oynuyor. Al <gülüyor> ama, bedava. <gülüyor> ama işte onda da şey var. yani e, Bir takım kısıtlamalar var. Çünkü free-to-play olması için bir oyun... O oyunun para kazanılması için e, Farklı, yüzlerce, saat, yüzlerce saat oynanabilir Hı -hı. bir olması. Yani free to play... E... <gülüyor> yani, 300 saat oynadığı oyuna en sonunda tut ben bu oyunu oynuyorum para veriyorum diyor. Aynen. Bu da işte e, single player ya da işte hikayeli ya da işte 10 saat 15 saat süren oyunlarda bu, evet. bu modelin Hı, şey. imkansız olmasını eee ne oluyor ki bu yüzden de PC oyunculuğu ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta free play var, bir tarafta indiler var. Evet. Artık tripleyler tamamen Triplay'de. neredeyse konsola çoğunlukta konsola yani ya da cirolarının çok büyük kısmını konsoldan yapıyorlar. Böyle bir ayrım oldu ya. Yani e, triple play, konsoldan, konsolda, PC'de free to play ve indi daha ucuz 10 15 dolara e, alabileceğin oyunlar var. Yani şu anda gözüken olay bu. Free play de yani free hiçbir zaman şeye sıçramıyor. Free2Play'lere sıçrayamıyor. Sıçrayamaz çünkü. Yok sıçramıyor da işte yani mantık Uncharted, olarak. Uncharted free yaptın diyelim. Nereden para kazanacak? Gelir? Yok işte free yapmıyorlar ama <gülüyor> biraz o şeye, şeye git o olmaya baş. Yani şimdi bu adam free tamam böyle. Ondan biz de işte bütün içeriği vermeyelim. O zaman işte downloadable content çıkartalım. Bilmem ne yapalım. İşte ya biraz daha bölelim. 5 saatini verelim. 10. saatini. free değil yani. Onun nedeni. Onun nedeni etmek, maksimize şey etmek bir bir de şey sonuçta ne kadar suyunu sıkabiliriz evet. olayı. Çünkü çünkü şey artık turnover rate'lerin daha kısaltılması gerekiyor. İşte bilmem ne. Yani kısalıyor dolayısıyla uzatmaya çalışıyorlar. Yani eskiden olsa yani tekken zamanlarında düşün bir de şey e, injustice cuts düşün. Sen Tekken zamanında Street Fighter zamanında yeni karakter gelsin diye beklemiyordun ki. Değil mi? Hepsi oradaydı. Hepsi oradaydı. En fazla bir Sadece... tane gizli karakter vardı ama da... işte orada ne yapıyorduk? Açmak için 35 bir tane iş yapman gerekiyordu. O karakteri açıyordun sonra. Şimdi burada işte Burada 5 bir... lira veriyorsun o karakter geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya adam bunu kullanıyor bir. Bir de yap abi ben Sabri vermişim mi? ben bu oyunu yaptırmak için işte 5-6 milyon dolar neyse kim yapım maliyetleri de ama, yükseliyor. Biliyorsun. Ama oyunda şey de var. Yani IP... hakikaten 40 doları verdiğinde hepsi açılıyor. Ya yani sen bildiğim kadarıyla normal bir e, triple A parasını verdiğin zaman zaten her şeyi almış olursun. Yani evet. şeyde. Bu böyle şöyle Justice sürekli edelim. yeni karakter çıkartıyorlar ya, onların fiyatlandırmasını nasıl Pass'den oluyor bilmiyorum. Season Pass'dan bahsiyosun, Season Pass'de bir şey var işte. Ha. Season Pass alıyosun, sonra işte ne kadarsa toplamından o. bir 5 dolar daha ucuz oluyor galiba parça parçası. Hepsi asla. almış oluyosun. Hepsi geliyor o zaman sıkıntı yok. İşte Battlefield'de öyle, Battlefield'de bir para verdik mesela Battlefield 4'e. E üstüne gittik, bir de premium'a bir oyun parası daha verdik. Ne o işte bütün haritalar geliyor, bilmem ne oluyor Bir de falan. online falan. oynamak için live live'ı para veriyorsun. Falan filan bildiğin su faturalı söylenir <gülüyor> sürekli <gülüyor> ödüyorsun bir şeyler ama niye gittiğini anlamıyorsun. evet çok bir şey yok ya ben free seviyorsan play... oynayacaksın Free <gülüyor> to Play modeline hani eğer yani iyi yapıldığı zaman çok daha iyi yapıldı zaman zaten uygun <gülüyor> buluyorum tabi işin içine işte e, kaptırmazım girince ve Free to Play aslında öyle göründüğü kadar basit bir şey değil yani Hiç çok basit bir şey arkasında değil arkasında çok yani Karışık çarklar dönüyor. Şey iyi yapılabilmesi için. Yani free to play yapana kadar gitsen triple A oyun yapsan çok daha kolay yani aslında. Evet. Yani çünkü şey anlamında kolay. Yani ürün tamam al bu ürün. Parasını ver ürünü yani, al. Bazıları tamamen aldat paca gerçekten. İşte evet. bu şeyde Avrupa Komisyonu'nda bu free to play... İsmiyle ilgili bir oturum yaptılar ya işte kaldırmayı hmm. falan düşünüyor çünkü kullanıcıyı aldattığı düşünülüyor. Ya bu mobildeki mesela King diye bir şirket var biliyorsunuz. Evet. Abi. IPO yaptılar gelecek anlaşılan. Ben resmen nefret ediyorum efelerin oyunlarından. Ya yani bu kadar kendi hmm. Bu kadar süzmeye dayalı. Tabii canım bir yere getiriyor herif seni. Mümkün değil geçmem para vermem. Para vermem lazım. O o power up'ı lazım. Onu da garanti Power-up da, power da vermiyor. <gülüyor> evet, işte. Hani yok. şöyle bir şey olsa, yani oynadın oynadım belli bir miktarda doldum dolsa da power-up'tan hani bir tane ha. versene arada. Onu da yapmıyor. Ama işlerin şeyler... Bildiğin... Tavanda. sabır deniyor çünkü. Ben hatırlıyorum kendi Crash'a oynuyorum. ondan sonra. Yani bit bitecek bir hamle lazım. Bitmiş tamam mı? Hı -hı. İşte 3 hamle şey. He Böyle abi. durdum tamam orada. Böyle neredeyse Basıp alacaktım 3 hamleyi sonra dedim ki senin sizin ona size para verirsem şerefsizim. Vermedim. Bir daha oynarım. 3 kere daha oynarım onun para vermeden geçeceğim deyip bıraktım mesela. Ama insan öyle bir sinire dokunuyor ki ulan yeter ya 20. defa oynuyorsun mesela. Bitireceksin evet. bir hamle kalmış. 3 hamle parasını veriyorsun yani. Veriyordur yani insanlar. Ben Hı -hı. vermedim Hı -hı. ama. Hı -hı. Yani. Yani, çünkü bildiğin idare yani şey Elifler iraden borsaya girdi yetmiyor. borsaya. <gülüyor> ha borsaya girdi. Bir kendi krach'ta. Bir de gittiler milleti dava ettiler falan. Elifler kendi kelimesini şey Evet e, ya. şey yapmayı copyright'ını yani almaya hay, çalıştı. Sakadı, sakadı. Hayır sagadı, Hay kendi de denediler. Değil mi? Yuh <gülüyor> be. Sagayı denediler. Sagayı aldılar galiba. Saga aldılar. Altını. Recep Baro olursunlar. Bitti benim sagaya dava açtım abi. Onu da şey ayıp, yani, vallahi. ayıp ayıp. Çözmüşler aralarını. Ya aralarını <gülüyor> çözmüştür de ona ayıp lan. Yani e, ben nasıl arayın eti ne budu ne? Hani... Abi, abi o iyi abi, de, olay işte, o sistem yani onlar o yüzden öyle olmuş abi. Pis o sistem öyle çalıştığı için öyle davranıyor. Zaten senin dediğin gibi lan ne olacak dese o sistem gelişmezdi yani. Amerika diye bir şey olmazdı. <gülüyor> Adamlar en ufak gördükleri şeylere... tehdit evet, ediyorlar Ya alıyorlar asimile ediyorlar ya da eziyorlar abi. Şimdi mesela benim tanıdığım tanıdığın e, hani yine MMO oyunu bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne oyunladı. Kısaltılık böyle hani baş harflerine koyduğun zaman Rohan ediyor oluyor tamam mı? Rohan oluyor. Rohan olmaz. Ha. Adam gelmiş Türkiye'ye. işte Türk versiyonunu işte hani hizmet alacak. Gelmiş rohan.com'u almış. işte tescillemiş falan filan. Ondan sonra New Line Sinema geldi. Dedi ki: "Arkadaş, e, bu Rohan eee benim." Sen ne ayaksın dediler, dava ettiler. İtmişlerdi su. Falan filan. Bir ton şeyle uğraşıyorsun. acımaz Ama işte Türkiye'de tescilini yapmamışlar. Bu adamlar yapmış. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir durum var. var. <gülüyor> tamam. Adam nasıl Türkiye'den bir şey evet. <gülüyor> Türkiye'den bir şey Verecek olmaz ya. <gülüyor> Verecek parasını alacak. Yani ona Teşili varacak herhalde. mı zaten yapacak bir şey yok. Ama alakası yok tamam mı? Oyunda ne at var bir şey var. <gülüyor> ne olacak ya? E ben şeyi hatırlıyorum canım. Ta biz o zaman Nintendo Türkiye sitesiyle uğraşırken işte Nortek'te öyle muhabbet dönmüştü. Hani Nortek'e demişler ki bu Nintendo Türkiye nedir bu? Kim bunlar yani? Bu böyle bir siteyi almışlar falan filan. Bunu bakın yani. Araştırın ne oluyor ne bitiyor falan. Öyle bir muhabbet dönmüştü. Yani Onlar demişler ki o fan sitesi bu yani. Hani bir zarar bir şey yok. Biz tanıyoruz onları falan filan da öyle büyümemişti olay. Ama Nintendo Türkiye deyince de biraz böyle işkillenmişlerdi yani. Ben, bunlar ne yapıyor diyorsun. lan orada falan diye. <gülüyor> Tamam, şeye tamam, bak kolları ona, ona mı dikkat etmişler. <gülüyor> i̇şte yani <gülüyor> hayret bir şey ya. Yani. O avukat olayı çok fenaydı. Her yerler yani. <gülüyor> kıstı <gülüyor> kapandı. E Türkiye'yi de kurtardık. Türkiye'yi de evet. kurtardık. Ne kaldı? <gülüyor> Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon oldu. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne isteyeyim <gülüyor> yani? Eh, o zaman ufaktan kapatalım. Kapatalım. Ne oldu? Kaç dakika? Bayağı oldu, oldu çünkü 2 saat falan 2 buçuk saat olmuş ama ya. Durur mu? Yok, o 2 buçuk, buçuk saat, saat falan, falan oldu. O. Bunu, Oo, bunu biz dört bölüm veririz. <gülüyor> bunu dinleyenin beyni kulaklarından akar. <gülüyor> Üçe ayırıp veririz ya. Üçe ayırıp? Ne demek canım? Haft haftada bilmiyor Biz bunu haftada ayırıp yapıyoruz. Evet. Haftada Üç haftada seni dinleyecekler. Üç haftada seni dinleyecekler. Çaldık programı çıkardık. <gülüyor> bunu, bunu dinleyen on kişiye... <gülüyor> Onu başta söyleyecektim be abi. İstirek işte, koyduk. Buraya kadar stamina yetti. <gülüyor> stamina atıp, stamina atıp dinleyen varsa bir ödül verelim. Abi Aslında şey... bir tüyü vereyim. Ya, bu podcastleri böyle çok hafif hızlandırıp dinlediğiniz zaman inanılmaz. Hayır. Anlıyorsun, ama... Anlıyorsun ama ses biraz yamılıyor. Böyle kahkahalar böyle sinçak. Yani. Çok eğlenceli oluyor. Abi. Bizi hızlandırıp dinleyin. Evet arkadaşlar. O zaman ilk konuklu evet. e, balkon keyfinin sonuna geldik diyelim. Konuğumuzun da şeyini balkon, çıkardık, pestinin çıkarı 3 bölümlük konuşturduk. <gülüyor> Bayıltana kadar konuştum daha da sızdım zaten. <gülüyor> Bulmuşken <gülüyor> Sayın dürttü beni. <gülüyor> Ben evet. de keyif aldım. Teşekkür ederim. Biz Arkadaşlar. teşekkür ederiz. Eee canın sıkıldı, sıkılırsa ararız. <gülüyor> Baklava yiyeriz. <gülüyor> <abi>, konuşuruz. <gülüyor> Yaparız ya. Zaten o yüzden aldık baklavayı. Evet. Stamina <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet. O zaman Güzel. O zaman e, teşekkür ediyoruz Murat'a ve Murat'a teşekkürler. Burada bitiriyoruz. Bitirdim. Ne demiştim ben sana? Ziya mı demiştim ya? Hayır. Hayırydı ama hayri. 3 saatten ne oldu? Ya? Yani. Değişmiş olabilir. Ziya oldum ben. Ziya. Oldum. İyi bakın kendinize. Hadi. Geeksite.com. Bye.